Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuklarım Maria Sezer ve Nil İlkbaşaran'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi Maria Sezer'i zaten tanıyorsunuz. Ee, kendisi bizim programcımızdı. Ee, propolis miydi? Evet, Propolis. Ee, keşke bırakmasaydınız. Ben çok güzel dinliyordum onu. <gülüyor> Eminim dinleyicilerimiz de dinliyordur ama. Ee, sanki her şeyi anlatmışım gibi gelmişti. <gülüyor> çok şey anlattım çünkü. Ee, te kendimi tekrarlamak istememiştim. Ee, belki daha sonra tekrar bir şeyler düşünebilirim belli olmaz. Kumbarada biriksin birazcık değil mi? Ee, bilgiler, evet. e, etkinlikler ondan sonra evet. tekrar yapar. Ben o boşluğu bir doldurmaya çalıştım. Epey <gülüyor> bir arı ile ilgili, arıcılıkla ilgili program yaptım ama e, sizin kadar tabi şey. Ama değişik yok hayır değişik kafalardan değişik sesler çıkması da çok önemli. Herkesin yeni bir e, düşüncesi, bir bakış açısı olabilir. O da çok önemli. Evet. Peki Nil Hanım'a geçmeden e, bir küçük sizi e, tanıtalım mı? Tanıyor gerçi Hı -hı. dinleyicilerimiz ama tanımayanlar için. <gülüyor> ne anlatabilirim? E, sanatçıyım, öğretmenim ve e, ara severim. Evet. E, doğa severim. E, ben yani, size dedim benim programı sizin yapmanız <gülüyor> lazım aslında diye gayet doğayla ile <gülüyor> iç içesiniz. ben uzak kalıyorum bazen sanatçı da değilim ama hani böyle bir uzaktan bakış atıyorum ee, da son size çok istediğim kadar dua ile olmuyorum çünkü tam zamanlı öğretmenim fakat bu son suza dek sürmeyecek. Tekrar daha çok doğayla iç içe olabileceğim bir zaman gelir mutlaka. Hollanda'yla ilişkiniz var değil mi hala? Gelip gidiyorsunuz. Ee, evet evet gidip geliyorum. Kızım, torunlarım orada oturuyor. Hı -hı. Evet bir sürü aile var. Ee, gidip geliyorum. Evet. Peki Hı -hı. şimdi Nil Hanım'la bir sohbet edelim. Hoş geldiniz tekrardan. Merhaba. Ee, sizde bir Hollanda e, bağlantısı gördüm, sizde de gördüm o bağlantıyı. Ee, biraz internet bilgilerim eksik kalmış. Ben siz hala orada yaşıyor zannediyordum Hı -hı. sanatçı Hı -hı. olarak ama artık buradasınız diye konuştuk bir küçük. Evet, evet. Ben e, geçtiğimiz 20 seneyi orada geçirdim. E, uzun e, bunun uzun bir döneminde. E, Mağazacılık al alanında işletmeci olarak çalıştım. Sonra e, tüketici e, olmaktan vazgeçip e, daha e, e, daha farklı alanlara yönelmeyi tercih ettim. Güzel sanatlar <gülüyor> okudum. Güzel sanatlar okudum. Ondan sonra okudum. E, e, Akademisi'nde okudum. Peşinden sanatlar e, e, de e, katılımcı sanat üzerine. E, yüksek lisans yaptım. Sonra bu e, çalışmalar sırasında e, Türkiye'de birkaç BNL'e e katıldım. Sinopale e, BNL'ine katıldım. E, oradaki çalışmalar sırasında da e, ar, e, arı konusuna eğildik. E, Maria ile tanışmam o, o şekilde oldu. Ee, sizin ikinizin de e, sergileri var diyebiliyorum. Onlara devam mı? Farklı farklı galerilerde hani arayla bağlantılı olmasa da olur ama. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, biz e, Sinopali sırasında ben ve e, birlikte çalıştığım arkadaşım Güngör Erdem başka bir alanda e, cam sanatı üzerine bir e, uzun e, süreli bir iş yapıyorduk. E, o sırada Sinopali e, Sinop arısının e, dünya üzerindeki çok e, önemli bir arı türünün atası olduğu söylentisine şahit olduk. Ve bu, bu şeyin, e, MIT'in peşine düştük açıkçası. E, bu şekilde e, o, tam o sırada da Propolis programları yayındaydı Maria'nın. E, arıya olan merakımızdan ve bu MIT'e olan merakımızdan e, Maria ile temasa geçtik. Ve Propolis programında... Ee, onun programına katılarak e, birlikte bir yolculuğa çıktık aslında evet, üçümüz. Evet. Ara evet. Aşkına diye bir projeniz var. Evet. Zaten onu ağırlıklı olarak evet. konuşacağız. Ee, Ara Aşkına çok güzel bir isim. Ee, isim annesi de Mar Maria herhalde değil mi? Öyle hatırlıyor gibi. Evet, evet. evet <gülüyor> Allah aşkına kesinlikle. değil de ara aşkına. Ara aşkına. <gülüyor> evet. ee, nasıl çıktı bu fikir? Neler anlatırsınız bu ile ee, ilgili? Yani isim üzerinden mi? E, İsimle başlayalım. Evet, tamam. Sonra e, projenin zaten e, detaylarını da evet, anlatırız. Evet, evet. Şimdi isimden yola çıkarsak, e, ara, eğer biophilia diye bir şey var fakat e, bir korku da olabilir fobi diye bir e, terim var. Daha evvel programda da konuştum. Şimdi... E, ...eğer... ...gençlere ve çocuklara... ...bir şey ile ilgilenmesini... ...istiyorsanız... ...ilk önce bunu sevdirmelisiniz. Yani e, çocuklara... E, e, ...felaket senaryosu... ...olarak bir şey anlatırsanız... ...yani doğa kötüye gidiyor... ...arılar ölüyor... ...artık bu bitkiler yok... ...vesaire anlatırsanız... ...o... Ee, psikolojik olarak çocuklarda bir e, vazgeçme eğilimi yaratıyor. Yani peşinden artık biz zaten bir şey yapamayacağız, her şey kötüye doğru geliyor diye bir his veriliyor. Onun için ilk önce çocuklara sevdirmek lazım. Ara aşkına da öyle oradan e, ortaya çıkıyor. Yani dünya aslında ne kadar güzel, ne kadar çok değişik bitkiler var, ne kadar çok değişik ara türler var, ne kadar değişik tür... Ee, e, ...hayvanlar, yani e, insect, böcek var ve onlar ne kadar güzel varlıklar olduklarını e, anlatılırsa... ...ve sadece çocuklara değil yetişkinlere de sevdirilebilirse o zaman bunlar kurtarma ihtiyacı hissedecek. Yani onun için ilk önce bir aşk... ...aşılamaya çalışıyoruz. Yani aşk dediğim zaman burada böyle iki insan arasındaki aşktan bahsetmiyoruz. Daha çok Mevlana'nın aşkı gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir tutku edinmek. Fakat o tutku ancak en küçük detaylara kadar ve en çok ne kadar özel bir şey olduğuna kadar anlatırsan edinebilirsin. Oradan çıktı aslında. Ee, belki sen de bir şey eklemek istiyorsun. Evet, evet bu biraz da e, çiçekle arının aşkına benziyor. E, çünkü e, çiçekler arı olmadan yaşayamıyor, arılar da çiçek olmadan yaşayamıyor. Dolayısıyla birbirlerine e, yaşamlarını sürdürebil, varlıklarını sürdürebil, sürdürebilmek için birbirlerine duydukları ihtiyaç o aşkın aslında temeli. Ama e, bu tabii bu aşk o ikilide kalmıyor. Bence arı, doğa ve insan üçlüsü arasındaki aşk çok önemli. E, birbirlerine ihtiyaç çok önemli. E, çünkü arıların e, tozladıkları besinler bizim bugün e, bildiğimiz hayatta e, var olmamızı sağlıyor bizim aldığımız vitaminlerin, minerallerin, üzerime, üzerimize giydiğimiz giyeceklerin, etini tükettiğimiz hayvanların besinleri arılar sayesinde var. Eğer onlar bu, bu bitkileri tozlamıyor olsa bizim sağlığımız ve yaşam şeklimiz bugün bildiğimiz şekliyle devam edemeyecek. Hı hı, tabii ki sadece bal arısından bahsetmiyoruz burada. Bir sürü değişik arılar var. Ee, çünkü bizim e, tükettiğimiz e, eşyaların belli bir yüzdesi e, bal arıları e, tozluyor ama öbür arılar da çok önemli fakat biz bal arıları üzerinden daha çok e, eğiliyoruz bu evet. eğitim yaptığımız evet. zaman. Ee, yani programlarımız böyle bir, bir şey yazdık, böyle bir eğitim programları yazdık. <gülüyor> evet, şahane, evet, görmek evet. isterim aslında. Bir tane otel e, hatırlıyorum, e, böyle boş kahvaltı tabakları koymuştu veya hmm. öğlen yemeği, hmm. akşam yemeği, işte arı olmadığı zaman... Bunlar böyle boş ekmek şekilde, hatta ekmek bile olmayabilir. Yüzde yetmiş evet. gıdalarımız, sanırım arıların polinasyonu tarafından gerçekleşiyor. Daha az, daha az. Ya arılar diyorsanız, evet. Bal arılar, arılar değil ama arılar genellikle toplam evet. Arılar. Toplam arılar. Evet o olabilir. Hatta Amerika'da veya işte gelişmiş ülkelerde, çiftçiler zaten arıcıları yakınlarında konaklatıyorlar. Hatta hmm. para veriyorlar kovan başına ki işte doğal polinasyon olsun diye. Bizde bir de biraz kovuyorlar. Evet. Yok yok bu çok evet. önemli bir şey. Fakat aslında ondan dolayı arılarla çok fazla çok fazla taşındıkları bir yerden öbür yere taşındıkları evet. için ve çok komersyal olduğu için çok fazla büyük hastalıklar ve çok yorgunluklar oldu. Bu ayrı bir problem. Yani o zaman değişik bir yola sapabiliriz bu şekilde. Evet. Şimdi daha çok e, o arıları sabit tutmaya çalışıyorlar. Bir sürü e, e, çiftçi bunu yapmaya başladı. Kendi arılarına kendileri bakıyorlar. Başka arılar almıyorlar. Çok daha sağlıklı bir şey. Onun içinde sadece bir ürün değil, bir değişik değişik ürünleri yapmak zorundalar. Ki tüm sene içinde bu arılar değişik değişik e, nektar kaynaklara gidebilsinler. Evet. İşte bu, ona evet. şöyle... e, şimdi çocuklar dediniz de... E, Susacağım sonra bunu söyleyeyim ee, Bir dizi var Bilmiyorum takip ediyor musunuz Black Mirror diye Orada robot arılar vardı. Hatta izleyen bir tane çocuk şey dedi, ay arıları hiç şimdi hiç sevmiyorum falan dedi. Hani <gülüyor> o kadar o Bilmiyorum. derece. Artık hani robot arılar falan yapmaya başladılar. <gülüyor> Ama tabi nereye kadar mümkün çok da mümkün değil çünkü hani arının bütün biyolojisi vesaire çözülmüş durumda da değil. Neyse gelelim sizin bu şey projeye çok güzel bir projeye ara aşkına. E, i̇ki tane biyene de yer aldı ve devam edecek e, şehirleri gezmeye Hı. diye biliyorum değil mi? Evet, e, Maria anlatsın ister seniz şey şimdiye kadar olan kısmını. Sinopale ve Bodrum'da yer aldı. Ha ha, ha. E, Evet, <gülüyor> iki tane diye bakmıştım unutuyorum bazen neler yaptığımız. E, Sinopale'de başladık. ilk önce e, Orada zaten Sinopale o tür şeyler yapıyor. Yani. E, halkla beraber çalışılan projeler yapıyor e, genellikle. E, biz de oraya gittiğimizde e, çocuklarla bir de büyüklerle çalışmaya karar verdik ve hangi çocuklar gelirse gelsin. Bir şehit sırasında, bir bayram sırasında ve biraz daha büyük çocuklar gelecek diye düşünmüştük. Fakat çok çok küçük çocuklar geldi. Kaç Fakat yaş? çok güzel bir şey. Ya yani 4-5 yaşında vardı, 11 yaşında vardı ama ondan daha çok büyük yoktu. Fakat en güzel şey nedir? Onların için, çocuklar küçük oldukları için ee, anneler ve babalar da geldi ve onlar da onları bırakmayıp onlar da <gülüyor> dinlediler. Onları da eğitmiş olduk yani o güzel bir yan etki olmuştu. <gülüyor> ee, şimdi şöyle bir şey e, yaptık. İlk önce bir sürü fotoğraflarla resimlerle e, hafif pantomim yaparak, arıların, bal arıların hayatını anlattık. Yani oradaki grubu, kim lider gibi, fakat aslında lider olmadığını, kaç tane arı bir kovanda olduğunu, nasıl gidiyorlar, hangi yaşta ne yaptıklarını vesaire vesaire anlatıyoruz. Çocuklar böyle büyük gözlerle dinliyorlar ve anlamaya çalışıyorlar. Çok zevkli bir şey bunları anlatmak. Babalar, anneler de biraz uzakta oturuyorlar. Onlar da böyle bakıyor anneler anlatıyorlar. O hoş bir şey. Ondan sonra e, hep beraber bir arılığa gittik. Çünkü orada arıcılık, bir, arıcılık birliği ile de e, kontak kurmuştu. Evet. E, evet. Sen kurmuştun değil mi? Evet. Ve e, onu yapmak isteyen arıcılar vardı hatta bir sürü arıcı geldi sonra minibüslerle bu arıcılığa gittik. Sinop'un dışında yeşillikler içinde güzel bahçeler. Hakikaten çok güzeldi. O bahçeye çok güzel hazırladılar için, bizim için. Ve hatta arıcı dedi ki bir hafta ben bütün benim sebze bahçemden hiçbir şey kopartmadım. Ne salatalık, domates filan. Ki çocuklar burada daldan kopartabilsinler ve yiyebilsinler. Hiç de şey kullanmıyorum. ilaç kullanmıyorum. Bilmiyorum. bu şekilde yiyebilirler. Ve orada e, cam ile olan bir e, kovan vardı. Onunla da oradaki arıcıl birliğin başkanı galiba veyahut o sahibi, Değil. bahçenin Hı? sahibi böyle anlatmaya başladı. Polen gösterdi, propolis gösterdi, arılar e, kovanı gösterdi. Ondan sonra Kovanlara gittik çocuklar ve küçük grup halinde kovanlara gittik. Sen devam etmek istiyorsan ne zaman bir şey söylemek istersen lütfen söyle. O çok çok güzel bir şeydi. Anneler babalar geldi hep beraber ondan sonra bize kahvaltı verdiler. Ve resim yapmaya başladılar. Yani şimdi sabahleyin bir sürü şeyler duydular. Öğleden sonra bir sürü şeyler duydular. Ve bununla bu bildiklerini bildikleriniz, öğrendiklerinizi nasıl resim yapabilirsiniz, neler hatırladınız, resimle anlattınız. Zaten bir sürü çocuklar o yaşta ki daha yazma, okuma bilmiyorlar. Onun için o da çok güzel oldu. Gün bitti eve gittik, o resimlerle beraber gittik. Ve ertesi gün gene çocuklar geldi, gene resimler yaptık fakat... O Biennale'de bir sürü de asistanlar vardı. O çocuklar aşağı yukarı 18-23-25 arasında yaşlar. Onlar da o anlatımda dinlediler ve bazıları da geldiler aralığa. Yani bizim planladığımız bir grup çocuk vardı fakat aslında bir sürü değişik gruplar da geldi yanımıza. O çok hoş bir şey oldu. Ee, ve böyle bir şey yaptığınızda da öyle olmak zorundasınız. Yani açık kafalı olmak zorundasınız. Ne gelirse geliyor. Kim yakalayabiliyorsunuz yakalamak <gülüyor> zorundasınız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve böyle fleksibil olacaksınız ki e, onlar gelsin. Neyse ertesi gün o asistanlar e, bu çocukların yaptıkları resimleri asetat üzerinde e, stilisli yani böyle e, iğneli e, kalemlerle çizmeye başladılar. Ve onları mürekkepleyip bastık güzel bir basmak kağıdı üzerinde. Ondan sonra onlardan kitap yaptık. 6 tane özgün kitap yaptık. Bir şey unutmuş muyum? Yok. E, baskı <gülüyor> yöntemimiz çok geleneksel böyle bir... E, metal merdaneden geçirerek e, gravür baskı yaptık ve 6 orijinal kopya üretildi. O 6 orijinal kopyanın e, bir tanesi Bodrum bir gitti. Bir tanesi Hollanda Konsolosluğu'na, bir tanesi Sinopale'ye. E, muhtelif yerlerde e, yerlerini buldular o kitaplar. E, ve e, aslında e, bu üretim 6 yaşından çocuklardan 66 yaşında büyüklere <gülüyor> kadar ortak yapılmış bir şey oldu. Bizim <gülüyor> Düşündüğümüzün çok ötesinde evet. e, farklı gruplar katıldılar. Hatta bu e, şeyi etkinliği düzenlerken Gündoğan'le biz e, oldukça geniş bir ön araştırma yaptık. Gideceğimiz arılığa karar vermek için Sinop'taki pek çok arıcıyı dolaşıp pek çok arıcıya e, katılımlarını, bu katılım karşılığında işte sunabileceği anlatımları e, konuştuk. Dolayısıyla e, aslında hedeflediğimiz grup çocuklar, gençler olsa da. Çok yaygın bir gruba erişebiliyoruz bu çalışmalar sırasında hem orada bizimle birlikte çalışan veya buna destek sağlayan kişiler hem de ondan sonra o üretimi kaldırıp götürdüğümüz diğer sanat etkinlikleri diğer ülkeler. Ee, bu şeyden, bu çalışmadan haberdar oluyor. O da tabii bizi çok mutlandırıyor. Çocuklara aynı zamanda daha evvel e, ki bir küçük bir e, sanat okulunda bir e, drama hocası e, çocuklarla e, dans, bir dans etkinliği yaptık. E, siz çok güzel bir şey yazmıştınız, bir Arıların hayatının e, bir şiir yani böyle adım adım neler yapıyorlar. Çocuklar bunu ezberleyip e, onunla beraber hareketler yaptılar ve dans yaptılar. O, yani bütün e, çocuklar için bir şey hatırlamak, sonradan hatırlamak, hareket yapmak, tekrarlamak, şiir gibi veya tek tek ne deniyor? Tekerleme olarak e, söylemek çok daha güzel hafızalara kazınıyor. Evet. Yani bütün bu e, şeyler kullanmaya çalıştık. Bu yöntemler evet. kullanmaya çalıştık. E, her çocuğa da bir tane baskı özgün baskı özgün baskı verildi yani kendi e, yaptıklarından. Ondan Peki evet. Hı -hı. E, şeyi merak ediyorum Ç çocuklar nasıl karşıladı e, hani ailelerinin gelmesi sürpriz işte asistanların olması sürpriz daha geniş bir kitleye eriştiniz çocuklarda gözlemlediğiniz şeyler neler oldu? Hey canlanmışlardır herhalde evet, ama Evet çok zevk aldılar tabii ki hı hı. bu yani e, çocuklar anneler küçük oldukları için ne beklediklerini de bilmiyorum hı. anne ve baba diyorlar ki hadi gidelim orada bir etkinlik var e, tamam geliyorlar ondan sonra yavaş yavaş açılıyorlar çok şey de biliyorlardı aslında değil mi? Ertesi gün gördük evet, ki çok bir sürü evet, şey. Akıllarında kalıyor. Onu evet. bir türlü bedensel şekilde ifade ettikleri zaman çizim olsun, işte oyun olsun. O bilgi daha çok içselleştiriliyor. Daha çok akıllarında kalıyor. Bunu bizim çalışmalarımız da, ara aşkına çalışmaları da zaten bunun üzerine kurulu. Biz her düzenlediğimiz etkinlikte, Birlikte çalıştığımız e, katılımcı grupla farklı farklı onların e, disiplinlerine göre veya onların e, bulundukları yöreye göre malzeme ve e, şeyleri kullanarak, e, e, el sanatlarını kullanarak belki... E, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. O üretim asıl e, bütün konunun, bütün hmm. temanın akıllarında kalması lazım. Ne kadar var. esneksiniz. Çok güzel bir şey o. Hem e, katılımcıları kucaklamak açısından hem de e, gelen katılımcılara uygun e, bir takım hı -hı. etkinlikler yaptırmak açısından o zaman daha fazla bünyelerini alıyorlar diye algılıyorum. Evet, evet. E, bir de Bodrum'da yaptınız bunu e, diye internette hı -hı, gördüm. Bodrum'u açamadım ama ee, öyle iki bilgiye eriştim. Hı -hı. Tabii bundan sonra da biz sizinle Nil Hanım'la biz bir koridorda konuşuyorduk da e, baya bir ilgi var diye söylediniz. Evet, e, evet. Hatta yetişememe <gülüyor> durumunuz da ne güzel. <gülüyor> Aslında şey de yapıyor. E, hükümetin bir desteği de var. Böyle genç arıcıları destekleme gibi bir şey. Çünkü doğru bilinen yanlışlar var. Hı -hı. Onları gençlerle biraz daha ekarte edebileceğimizi düşünüyorlar. Veya genç arıcılara da ihtiyaç var. Siz hani o sevginin tohumunu atıyorsunuz ama belki ileride meslek olarak da o geri dönebilir kim bilir. Ne tabii güzel, ki, olur. Tabii ne güzel ki. olur. Tabii ki. O zaten şey amaç daha çok insanın arıyı sevmesini sağlamak ve onların aslında bu sadece arıcılık mesleğiyle değil yani polinasyon için arıların var olmasına katkıda bulunmalarını sağlamak. Bir de şey tabii ki onu da bolca konuştuk. Aralardan çok şey de öğrenebiliriz. Araların e, beraber çalıştıkları, bir grup içinde ve grup için çalıştıkları e, çok önemli bir şey. Yani insan olarak bundan çok şey öğrenebiliriz. Yani kendi çıkarı öne koymayıp evet. grubun çıkarı önde koyup yani eee biliyorlar. Evet, birlikte ve, bir şey yapıyorlar. Evet, evet ve onun için evet. bizim yaptığımız şey de biraz ona benziyor. Yani yaptığımız çalıştaylar veyahut beraberki yani herkes bir şey yapabilir ve sonunda ortaya güzel evet. bir şey çıkacak. Çocuklar evet o kolektif bilinci ve hareketi öğrenirlerse Hı -hı. ne kadar güzel bir şey olur, Hı -hı. şahane bir şey olur. Bir de arıcılara sorduğumda ben onlar neler öğrendi diye arıcılıktan hep şeyi söylemişlerdi. Bir temizlik, hijyen Hı -hı. bir de sabır. Evet sabır çok önemli ee, ve temizlik hijyen çok önemli çünkü bilhassa hastalıklar için e, önemli bir şey. Evet. Doğru. Peki e, e, müzik arası vermedim ama dinleyicilerimizden şu albüme ulaşmaya çalıştım da rica edelim. E, Tenedos diye bir albüm var. E, Nikos e, Kistidakis'in e, Elefteria Arvanitaki ile birlikte söyledikleri. E, Stinivlia Kestonik e, İmito. Ee, çok güzel böyle bir kemanla e, arı sesi yapıyor. Hı -hı. Çok e, böyle meditatif de bir müziği var. Belki kendi dinlemek isterler. Biz şimdi çalmıyoruz. Ben sizi bölmek istemedim. E, çünkü bir sonraki projeler var. Onları da duyuralım. Hı -hı. Olur. Hı -hı. E, bu şeyin devamında e, Sinopale ve Bodrum Biennale ve e, Teknik Üniversitesi'nde, evet. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde katıldığımız sergiden sonra. E, Hollanda konsolosluğunda bir sergi yapmıştık. Apimondia, Hı? Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde ki bu 6 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen, İstanbul'da e, ilk defa gerçekleşen. Ekim, Kasım, Ekim'deydi galiba. Evet, Eylül'ün sonu Ekim'in başındaydı. E, kongrede bir e, arı müzesi. Küçük bir arı müzesi sergiledik. Orada orada da Türkiye'de iki tane arıcılık müzesi var. Biri Çin'e bir tanesi de Muğla'da. Bu iki müzedeki eserleri getirdik. Osmanlı döneminden kalma çok güzel kitaplar var. Çok özel küçük kovanlarımız var. Aletler. Evet, evet. Fotoğraf. Ee, Mustafa Kösoğlu hocamızın yardımıyla hep birlikte e, onları düzenledik ve e, çok güzel bir sergi oldu. Onun devamında tabii oradaki yabancı izleyicilerden, izleyicilerle de kontağa geçtik. Yurt dışından işte birlikte çalışma teklifleri aldık. Çekoslovakya'da bir değil mi, arıcılıkla ilgilenen bir doğa okulu vardı. Belçika'da bir arıcılık müzesi var. İşte Belçika'dakine gittik ziyaret ettik. Ee, on, onun devamında e, Buğday Derneği'nin İzmir'de düzenlediği bir e, ekolo e, ekolojik arıcılık arıları yaşatalım e, projesi e, kapsamında e, bir eğitim programı ve bir konferans vardı. O eğitim programında ki katılımcılarla birlikte sepet kovanları ördük. Ee, ki o projeyi de yaşatalım. Onlar e, iç, e, aslında bütün katılımcılar getürüp kendi bahçelerine koydukları sepet kovanlarla projeyi de bir anlamda yaşatacaklardı. Ee, devamında şu anda Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencileriyle e, bir arı kitabı yapıyoruz. Bu daha e, gençlerin gençler için ürettiği bir kitap olacak. E, bunu da serigrafi baskıyla Yapacağız. Ee, onun dışında neler? Çocuk Biyenerle için. Şimdi İstanbul Çocuk Biyenerle için Sonuna planlarımız var. Böyle bir cümle Evet, <gülüyor> evet. Ee, onun üzerinden çalışıyoruz. Çocuk yani, Biyeneri ne zaman olacak? Onu e, Mayıs, Nisan Mayıs'ta olacak. Galiba 19 Nisan 19 Mayıs mıydı Tam 23 Nisan 20. 19 Mayıs tarihleri arasında. Evet. Osralarda sıralarda daha sonlarına doğru şafaka okulları ile beraber, doğru söylüyorum yani değil mi? şafaka okulları ile beraber orada bir öğretmen oradaki çocuklarla ee, bir drama, bir e, şey, performans yapacak. Ee, ve o daha sonra değişik yerlerde gösterilecek. MKM'de olacak. Beşiktaş MKM'de olacak bu senenin e, Çocuk Biennale. Ee, umarız başka yerlerde de gösterebileceğiz. Ama daha %100 emin olmadığımız için söyleyemeyeceğiz şu Peki, anda. Peki. Nasıl erişebilirler? Dinleyeceğiz. Ee, çocuk Biennale'nin mutlaka bir web sayfası Var. vardır. E, oraya ...bakmak lazım. İstanbul... ...çocukluk ve gençlik Biennale... ...çocuk ve gençlik Biennale... Ee, ...diye bakarlarsa... ...bulurlar. Bu Peki... Kaka. Ee, maalesef sonuna geldik Hı -hı. programın Hı -hı. E, inşallah hani bu biyenal başladığında tekrar e, konuk ederiz e, ve bilgilendiririz yine dinleyicilerimizi. Tabii ki, tabii. Hı -hı. Çok teşekkürler katıldığınız için. Evet. Biz teşekkür ederiz. Bizimle konta geçmek isteyenler için e, Facebook'ta Ara aşkına sayfamız var. E, etkinliklerimizi sosyal medyada çok aktif olarak duyuramıyoruz ama e, o sayfa aracılığıyla bizimle temasa geçebilirler katılmak iste, iste, isteyenler. Çok teşekkürler bilgiler için, geldiğiniz için. Ee, bir sonraki programda da görüşmek üzere diyorum. Kumandada da Barış'a teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program Hazırlayan ve sunan Nurhan Hilir